Merhaba, ben Nilgün. Zengin olmak senin de hakkın. Bu dünyaya bolluk içinde, mutlu, canlı ve özgür bir yaşam sürmek için geldin. Dolu dolu bir yaşam sürmek için gerek duyduğun paraya tabii ki sahip olmalısın. Yoksul olmanın hiç de erdemli bir yanı yok. Yoksulluk, düşüncenin hastalığıdır. Bu dünyada, Yoksulluk kavramının olması doğal değil, insanlığın sınırlı düşünce yapısının hastalığıdır. Ruhsal, zihinsel ve maddi boyutlarda gelişmek, çoğalmak ve içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak için buradasın. Her boyutta olabildiğince gelişmek ve kendini ifade etmek senin doğal hakkın. Kendini, her boyutta güzelliklerle kuşatmak, öz doğanın temel arzusudur. Sınırsızlığın zenginliğinden haz almak yerine, ucu ucuna yaşamaya neden razı oluyorsun? Burada parayla dost olmayı öğreneceksin. Zengin olma arzusu, daha dolu, mutlu ve doyumlu bir yaşam arzusu, bu kozmik dürtünün ta kendisi. Gerçekten güzel bir duygu. Parayı gerçek anlamıyla görmeye başla. Para, enerjinin değiş tokuş sembolüdür. Anlamı, isteklerin esaretinden özgür olmak demek. Anlamı, güzellik, refah, bolluk ve kalite demek. Birçok insan daha fazla parasının olmasını istiyor. ...kazandığı paradan daha fazlasını hak ettiğine, emeğinin karşılığını almadığına inanıyor. Zenginlerin hepsi üçkağıtçıdır. Dürüst yollarla para kazanmak mümkün değildir gibi düşünceler... ...fakirliğin bir erdem olduğuna dair bilinçaltı düşüncelerdir. Bilinçaltı kalıpları çocukluk dönemi deneyimlerinden, batıl inançlardan dinsel öğretilerin yanlış yorumlanmasından oluşmuş olabilir. Yoksulluk erdem değildir. Tüm diğer zihinsel hastalıklar gibi bir hastalıktır. Fiziksel olarak hasta olsaydın tedavi yolları arardın. Yaşamına para rahatlıkla girip çıkmıyorsa, bu bir hastalığın belirtisidir. Para yalnızca bir semboldür. Asırlar boyunca değişik formlarla bir değiş tokuş aracı olarak kullanılmıştır. Tuz, boncuk vesaire. Çok eskiden bir insanın zenginliği, sahip olduğu koyunların, sığırların sayısıyla ölçülüyordu. Patrolarımız için paraya da çek kullanmak, yanımızda koyun dolaştırmaktan daha kolay. Tanrı ya da sınırsız güç, senin bir delikte yaşamanı, ya da aç gezmeni istemiyor. Senin başarılı, mutlu, doyumlu olmanı istiyor. Tüm evren harikulade bir ahenk içinde mükemmel yaratılmış. Tanrı kavramıyla neye inanırsan inan, her şeyde mükemmel bir düzen olduğu görülüyor. Dünyayı dolaşmayı, harika bir eşin olmasını, üretken bir işte çalışmayı... Çocuklarını en iyi okullarda okutmayı istiyorsun. Her şey enerjidir. Yaşamındaki parasal sorunlar enerjinin akışı sorunudur. Paraya pis, kötü dersen, parayı düşmanın olarak görürsen, parayı sevmediğini söylersen, para senden kanatlarını takarak uzaklaşır. Lanet ettiğin her şeyi kaybedersin. Sevmediğin bir şey Sana niye gelsin ki? Sen sevmediğin bir insanla Birlikte olmak ister misin? Ne çok insan Parayı sevmenin Ayıp, günah, kötü olduğunu düşünüyor Parayı sevmekle Paraya tutkun olmak farklıdır Parayı sevmek insanı özgürleştirir Paraya tutkun olmak Köleleştirir Tıpkı sevgiyle Tutku arasındaki fark gibi. Gerçek sevgi özgürleştiricidir. Tutkulu aşık ise sevdiğini sandığı objeyi boyunduruğu altına almaya çalışır. Sevgi paylaşmayı bilir. Tutku sahip olmak ister. Sevgi güçtür. Tutku zayıflık. Para tüm kötülüklerin kaynağıdır diye mi düşünüyorsun? Kötülük insanın aydınlanmamış zihninden, cehaletinden, yaşamı yanlış yorumlamasından, gücü yanlış kullanmasından kaynaklanır. Para için insanlar öldürülüyor, hırsızlık yapılıyor ama yine de bu paranın kendisini kötü yapmaz. Elektriği ateşi hem öldürmek hem aydınlanmak ve ısınmak için kullanabilirsin. Doğanın güçleri kötü değildir. Kullanmamıza bağlı olarak bize zarar ya da yarar verir. Parayı sevmek her şeyin önünde geliyorsa pek boyutlu ve dengesiz olursun. Sen gücünü ve etkini bilinçlice kullanmayı öğrenmek için buradasın. Para açlığı güç açlığıdır. Çok para kazanıp zengin olabilirsin. Ama yaşamın dengeli değilse, paranın sağladığı güç sana bumerang gibi döner. Seni vurmak için. Eğer parayı tek amacın yaptıysan ve çok para kazandıysan, yalnızca yanlış bir seçim yaptın. Tüm istediğin şeyin o olduğunu sandın. Onca çabandan sonra ihtiyacın olan tek şeyin para olmadığını anladın. Gerçekten istediğin şey gerçek yerini bulmak, huzurlu bir zihin ve bolluk içinde yaşamaktı. İstiyorsan yine milyarlarca liran olabilir. Ve aynı zamanda huzura, uyuma, sağlığa sahip olarak kendini gerçekleştirebilir ve ifade edebilirsin. Herkes yeterli miktarda parası olmasını ister. Kıt kanaat geçinecek kadar değil. Yiyecek, giyecek, el ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama, kendini ifade etme, cinsellik, estetik dürtüleri, bolluk içinde yaşama arzusu bizim doğamızda var. Ama bu dürtüleri ve arzuları yanlış yönlendirdiğimizde sonuç yaşamımızda kötülük ve olumsuz deneyimler olarak tezahür eder. İnsanın doğası kötü değildir. İçinde kötü doğa yok. Özünde evrensel bilgelik yani yaşam. Senin vasıtanla ifade edilmeyi bekliyor. Para zenginliğin, güzelliğin ve bolluğun bir sembolü. Bilgece, seçimli ve yapıcı olarak insanlığa değişik yollarla yararlı olmak için kullanılmalı. Damarlarında kanın özgürce dolaştığında sağlıklı olursun. Para yaşamında özgürce dolaştığında ekonomik sağlığın olur. Parasını istiflemeye, gizli kutularda, gizli bank hesaplarında saklamaya başlayan kişi korkuyla dolmaya başlar ve ekonomik sağlığını yitirir. Ekonomik kriz dönemlerinde psikolojik panik insanların zihnini korkuyla doldurur. Adeta olumsuz bir hipnoz toplu halde yaşanır. Zenginlik bir bilinç boyutudur. Kaynaktan gelen sürekli akışa koşullanmış zihindir. Böyle bir kişi paraya ve zenginliğe gelgit olayı gibi bakar. Gider ve gelir. Gelgit asla durmaz. Bilinçaltının fonksiyonlarını nasıl işlediğini bilen kişi asla ekonomik çalkantılardan rahatsızlık duymaz. Göklerde özgürce dolaşan kuşlar yiyeceklerini biriktirmiyor, saklamıyor. Sen onlardan daha bilinçli değil misin? Kozmik bilinçle bilinçli olarak iletişim kurduğunda sana daima yol gösterecektir. Başında fener, yolunda ışık olacaktır. İhtiyaçların düşlerinin ötesine bir bollukla karşılanacaktır. İsteklerimizin yanıtını ne şekilde, hangi yollarla alacağımız daima bizden gizlidir. Ancak bazen sezgisel olarak sürecin bazı bölümlerini halkalayabilir, yakalayabiliriz. Yollar bilinmez. Yapacağın tek şey zihninde sonucu imgelemek ve kabul etmektir. Hangi yollarla ve nasıl olacağını değil, onu içindeki bilgeliğe bırak. Sıklıkla şu soru sorulur. İstediğim şeyi, arzumu bilincimde kabul edip, sonucu imgeledikten sonra ne yapmalıyım? Yanıt basit. İdealini gerçekleştirmek için gereken adımlar neyse, onu yapmaya doğru bir itilim duyacaksın. İtilim duymak, arzunun bilinçaltının tarafından kabul edildiğini gösterir. Bilinçaltı yasası, zorunluluk yasasıdır. Hayatın yasası, etki-tepki yasasıdır. Yaptığımız şey zihnin içsel hareketlerine, duygularına ve inançlarına gösterdiğimiz otomatik tepkidir. Tüm dışsal hareketlerimiz, aksiyonlarımız, davranışlarımız zihnin içsel hareketlerini takip eder. İçsel aksiyon tüm dışsal aksiyonlardan önce gelir. Fiziksel olarak hangi yollarla hangi adımları atar sanat, ya da objektif olarak ne yapıyor olursan ol, hepsi varman gereken noktaya ulaşman için belli bir çizginin zorunlu olarak hissettiğin dürtüleri olacaktır. Sonucu kabul etmek, sonucu gerçekleştirmek için gereken yolları harekete geçirir. Şimdi, şu anda sahip olduğuna inan. Gerçekleşecektir. Senin zenginlikten alıkoyan tek şeyin, kendi zihinsel tutumun olduğunun farkına var. Yaşama, tanrıya, genel olarak dünyaya bakış açın olduğunun farkına var. Bil, inan ve olumlu davran. Kozmik bilincin harikulade yasalarıyla, istediğin herhangi bir şeyi başaramaman, yapamaman, olamaman için hiçbir neden yok. Zihninin nasıl çalıştığını bilmek senin yol göstericin. Düşünce ve duyguların senin kaderini yaratıyor. Her şeye bilinçle sahip oluyorsun. Sağlık bilinci sağlık yaratır. Zenginlik bilinci zenginlik yaratır. Bir arkadaşına yeni bir iş kuracağını söylediğinde sana niçin başarısız olacağının tüm nedenlerini sıralamaya başlayabilir onun sözlerini doğru kabul edersen zihnine korku ve başarısızlık yerleşmiş olur. Zenginlik yolunda ilerlerken başkalarının yoluna taş koymak, kıskanmak gibi olumsuz duyguları zihninden geçirirsen, kendini incitir, kendine zarar verirsin. Çünkü onları düşünen ve hisseden sensin. Başkalarına verdiğin önerileri de, yargıları da aslında kendine verirsin. Bu nedenle altın kural, kozmik yasadır. İnsanların şöyle sözler söylediğini işitmişsindir. Bu adam düzenbaz. Parasını dürüst yollarla kazanmıyor. O bir sahtekar. Onu hiçbir şeyi olmadığı zaman da tanırdım. O hırsızın, dolandırıcının, ahlaksızın teki. Böyle konuşan bir insanı analiz ettiğinde, genellikle kendi isteklerinde doyumsuz olduğunu... Ekonomik, duygusal veya fiziksel bir rahatsızlık yaşadığını görürsün. Belki eski okul arkadaşı başarı merdivenlerini tırmanarak onu çok gerilerde bıraktı. Bu yüzden onun gelişmesine kızgınlık ve kıskançlık duyuyor. Hemen hemen bütün örneklerde zaten kendi düşüş nedeninin de bu olduğu görülebilir. Arkadaşlarının zenginliğini kıskanan, lanetleyen, zihni olumsuz düşüncelerle dolu kişi... O çok istediği zenginliği ve refahı da Kendi eliyle uzağa itmiş olur Çünkü istediği şeyi lanetliyor Bir taraftan Tanrı bana zenginlik versin diyor Diğer taraftan O kişinin zenginliğine tepki duyuyorum diyor Daima Senin istediklerine sahip olan kişiler için Olumlu duygular taşı Onlar adına mutluluk duy Bunu yaptığında Kendin için de Aynı duyguları, başarıları yaşayacağını bil. Ne düşünüyorsan, hissediyorsan, yapıyorsan aslında kendine yapıyorsun. İster olumlu, ister olumsuz. Kutsadığın şeyi çoğaltırsın. Lanetlediğin şeyi kaybedersin. Büyük bir şirkette çalışıyorsan az maaş aldığını, değerinin yeterince anlaşılmadığını düşünebilir. Ve bu duruma tepki duyabilirsin. Bir taraftan da buradan ayrılırsan iş bulamayacağından korkuyor olabilirsin. Bu da işine daha fazla tepki duymana neden olur. Bilinçaltın işinle bağlarını koparır. Ve yasa işlemeye başlar. Bir gün müdüründen şu sözleri işitirsin. İşine son vermek zorundayız. Şimdi seni işten çıkaran işveren mi? Hayır, Kendini işten attın. Müdür yalnızca senin düşünce kalıbını onaylayan bir araçtı. Bir diğer değişle, kendi hakkında düşündüklerini, işin hakkında hissettiklerini, değerinin anlaşılmadığını, bu kalıpların doğruluğunu onaylayarak sana geri ileten bir yansıtıcıydı. Bu etki tepki yasasıdır. Etki zihninin düşünce kalıpları, tepki Dış dünyanın içsel düşüncelerine karşılık vermesidir. Şimdi aklına başkalarını sömürerek, aldatarak, dolaplar çevirerek zengin olan birçok insan gelebilir. Bunun yanıtı çok basit. Bir başkasını aldattığımızda, sömürdüğümüzde, kullandığımızda aynısını kendimize de yapıyoruz. Gerçekte kendimizden çalıyor, kendimize zarar veriyoruz. Bir kitap fuarında şık giyimli bir kadın, zenginliğin bilinçaltı kitabını parasını ödemeden çantasına atıp hızlı adımlarla uzaklaşmıştı. Şimdi bu kadının bedelini ödemediği bir kitabın bilgisinden yararlanması mümkün mü? Bilinçaltı buna izin vermez. Çalmak yoksunluk bilincidir. Bu bilinç kişinin yaşamına sürekli kayıplar, yoksunluklar çekecektir. Kaybetme bize değişik yollarla gelebilir. Sağlığımızı, prestijimizi, huzurumuzu, sosyal konumumuzu kaybedebiliriz. İş ya da ev yaşamımız sağlıksız olur. Kaybı yalnızca parasal açıdan düşünmeyelim. Bu çok sınırlı bir bakış açısıdır. Zenginliğini binbir dolap çevirerek elde eden bir adam, sağlık nedenleriyle sadece lapayla karnını doyurmak zorunda. Tam bir varlık içinde yokluk örneği. Akşam başını yastığa koyduğunda zihninin huzurla, yüreğinin perallıkla dolu olması ne harikulade bir duygudur. Evet, başkalarını çeşitli hilelerle, yalanlarla kandırarak, yığınla para kazanmış birçok insan var. Ama bunun bedeli ne? Zihinsel, duygusal ve bedensel hastalıklar, suçluluk kompleksi, uykusuzluk, çeşit çeşit korkular. Böyle bir insanın tek bir gerçek dostu olabilir mi? İnsanları sürerek çok para kazandım. İş dünyası böyledir. Yemeğini malını yerler diye kendime avutmaya çalıştım. Kurtlar sofrasında çok kuzu yedim. İstediğimi elde ettim. Çok zengin oldum ama kanser de oldum diyen bir adam suçluluk duygusuyla ve yalnızlığın batağında gücünü yanlış kullandığını itiraf ediyordu. Hiç kimseyi incitmeden zengin olabilir, bolluk içinde yaşayabilirsin. Çoğu insan sürekli kendisinden çalıyor. Kendi huzurunu, sağlığını, neşesini, hazzını, ilhamını, mutluluğunu ve kahkahasını çalıyor. Bu insanlar asla bir şey çalmadıklarını söyleyebilirler. Ama bu doğru mu? Başkalarını çekemediğimiz, nefret ettiğimiz, kıskandığımız, onların başarılarına tahammül edemediğimiz her an, ...kendimizden çalmış oluyoruz. Bu tür düşünceleri, duyguları... ...zihninden, yüreğinden at. Onları doğru düşünceler ve duygularla yok et. Yoksunluk korkusu yoksunluk getirir. İşte bu nedenle toplumun... ...iyi insan dediği bazı kişiler... ...kayıp üzerine kayıp yaşarlar. Onlar dünyevi bakış açısıyla iyi insanlardır. Vergilerini öderler, yasalara itaat ederler, birçok derneğe bağış yaparlar. Ama başkalarının sahip olduğu konuma, zenginliğe, sevgiye, dost çevresine, ilişkilere ve mutluluğa tepki duyarlar. Bazı insanlar hiç kimseden bir şey çalmasalar bile, ellerine fırsat geçse ve korkmasalar, çalabilecek kapasitedirler. Yani yakalanmayacaklarını bilseler çalabilirler. Böyle bir düşünce yapısı kişinin hayatına şarlatanları düzenbazları çeker. Dışarıdan bir hırsız bizden çalmadan önce biz kendimizden çalıyoruz. Dışarıdaki hırsızı içimizdeki hırsız davet ediyor. Bir bankada veznedar olarak çalışan dürüst bir insan vardı. Asla para çalması düşünülemezdi. Ama adamın gizli romantik bir ilişkisi vardı. Sevgilisinin ekonomik gereksinlerini karşılamaktan, ailesinin ihtiyaçlarına yeterince karşılayamıyordu. Bu ilişkisinin ortaya çıkacağı korkusuyla yaşıyordu. Korkunun yanı sıra müthiş bir suçluluk duygusu içindeydi. Suçluluk duygusunun olduğu yerde korku daima vardır. Korku, kasların gerilmesine ve kan damarlarının daralmasına neden olur. Korku yaşamı daraltır. Adamda kronik bir sünizit oluştu. İlaçlar ona ancak geçici bir rahatlama sağlıyordu. Hastalıktan kurtulması aslında kendisinde suçluk duygusu yaratan gizli ilişkisine son vermesine bağlıydı. Ama o bunu yapamayacağını söyledi. Yapmak istemiş. Ama yapamamıştı. Sevgilisinin ruh eşi olduğunu düşünüyordu. Sürekli kendisini suçluyor ve yargılıyordu. Bir gün bankanın şefi tarafından zimmetine para geçirmekle suçlandı. Durum ciddiydi. Deliller onun aleyhineydi. Panik halinde ne yapacağını bilemiyordu. İşte o anda yanlış olarak suçlanmasının nedeninin, kendisini suçlamaktan ve yargılamaktan kaynaklandığının bilincine vardı. Zihnin nasıl çalıştığını fark etti. İç dünyasında kendisini suçlayan kişi dış dünyada da suçlanır. Zimmetine para geçirme suçlamasının paniği içinde sevgilisiyle olan ilişkisini kesti. Gerçeğin ortaya çıkması için afirmasyon yapmaya başladı. Nihayet gerçek ortaya çıktı. Sorunlar gerçeğin ışığında aydınlığa kavuştu. Bankadaki başka bir memurun suçlu olduğu anlaşıldı. Veznedar hapse girmekten, farkındalığı ve afirmasyonları sayesinde kurtulmuştu. Şunu da düşün, sevgilisi gerçek bir ruheşi olsaydı ondan ayrılması mümkün olabilir miydi? Daha da ötesi onunla ilişkisini gizleme arzusu duyabilir... Ya da başarabilir miydin? Kozmik yasa şöyle der. Başkalarının senin hakkında ne düşünmelerini istiyorsan, sen onlar hakkında aynı şeyleri düşün. Başkalarının senin hakkında ne hissetmelerini istiyorsan, sen onlar hakkında Aynı şeyleri hisset. Yüreğinden hissederek şöyle de. Dünyada yaşayan her insanın mutluluğunu istiyor. Kendimle ilgili dileklerimin onlar için de gerçekleşmesini istiyorum. Bu yüreğimden gelen içten bir dilek. Tüm insanlar huzur, barış, sevgi, neşe ve bolluk içinde yaşasın. Kim olursa olsun... İnsanların gelişmesinden, zenginleşmesinden mutlu ol. Onların mutluluklarına neşeyle katıl. Kendin için istediğin şeyleri, başkaları için de hisset, iste. Mutluluk ve huzur istiyorsan, bunu bütün insanlar için iste. Başkalarından mutluluğu, huzur esirgersen, kendin içinde esirgemiş olursun. Arkadaşının limanla yanaşan gemi. Senin limanına da gelecektir. Çalıştığın iş yerinde terfi eden bir kişi olduğu için memnun ol. Mutluluk duy. Onu içten tebrik et. Onun terfisine ve değerinin anlaşılmasına sevin. Onun hakkı değildi, benim hakkımdı diyerek kızgınlık, kıskançlık ve tepki gösterdiğinde kendi de aşağılamış olursun. Yükseltmiş değil. Başkalarını öz doğalarının hakkı olan Mutluluk, başarı, yükselme ve bolluktan mahrum etmeye çalışma. Tüm iyi şeyler sadece senin hakkın değildir. İçindeki cevheri kimse çalamaz. Nefret, tepki, kıskançlık yüreğimizde kokuşur. Bizim yaralarla, zehirle, toksinle dolmamıza neden olur. Ruhsal olarak da, bedensel olarak da. Cennetsin zenginlikleri denilen şey, ruhumuzda, özümüzde sahip olduğumuz gerçeklerdir. Düşüncelerini huzurla, uyumla, dürüstlükle, onurla, şefkatle ve sevecenlikle doldur. O zaman cennetini bu yaşamda yaratırsın. Cennet bir yer değil, bir bilinç boyutudur. Sevginin yasası senin yol göstericin olduğunda, Korunacak, gözetilecek ve yaşamına bolluk hakim olacaktır. Kaybetmenin sıkıntısını asla yaşamayacaksın. Çünkü bazen kaybetmenin de doğal olduğunu, yaşamın gelgitlerinin bir parçası olduğunu bileceksin. Çünkü en yüce rehberi kendine yol gösterici olarak seçtin. Özün sevgisi seni her an kuşatacak ve geliştirecektir. Ancak sevginin kolları arasında huzurla dinlenebilirsin. Hepimiz sorunlarımız için içsel rehberimize danışabiliriz. Eğer ekonomik bir sorun yaşıyorsan, akşam uyumadan önce şunu tekrar et. Şimdi huzurla uykuya dalıyorum. Bu sorunu içimdeki bilgeliğe devrediyorum. O yanıtı biliyor. Sabah güneşin doğduğu gibi, Yanıt da benim içime doğacak Güneşin daima doğduğunu biliyorum Ve gün rahatlığıyla uykuya dal Bir sorun üzerinde kıvranıp sıkıntı çekmene Fokur fokur kaynamana gerek yok Gece çözümü getirir Sorunun üzerinde uyu Zekan aklın her sorunu çözemez Üstesinden gelemez Işığın sana gelmesi için afirmasyon yap. Unutma, şafak daima gelir ve gölgeler kaybolur. Her akşam uykun huzur dolu olsun. Öyle olduğuna inanmayı seçsen de sen koşulların kurbanı değilsin. Her türlü sorunun ve koşulun üstesinden gelebilirsin. Etki tepki yasası şu anlama geliyor. Dış dünya, bedenin, koşulların, çevren, ekonomik konumun, daima iç dünyanın, düşüncelerinin, duygularının, kesin inançlarının mükemmel bir yansımasıdır. Bu nedenle önce içindeki düşünce kalıplarını değiştirmek gerekiyor. Zihnin başarı, Zenginlik ve huzur düşünceleriyle dolu olmalı. Zihnini sürekli bu kavramlarla meşgul ettiğinde, bu düşünceler zihnine adım adım ekilmiş olacaktır. Tıpkı tohumların toprağa ekildiği gibi. Her tohum, kendisini içindeki potansiyeli ortaya çıkararak ifade eder. Elma tohumundan elma, ayva tohumundan ayva çıkar. Düşünce tohumları da tıpkı böyledir. Zihnine hangi düşünce tohumlarını ekiyorsan, o tohumların meyvesini alırsın. Doğru düşünce etkidir, doğru sonuç tepkidir. Doğru düşünce doğru sonucu yaratır. Tepki daima etkiden sonra gelir. Yaşamının sonuçlarından hoşnut değilsen, ektiğin tohumlara bak. Sağlıklı beslenen insanın bedeni de sağlıklı olur. Zihnini sağlıklı düşüncelerle beslediğinde psikolojik açıdan da sağlıklı bir insan olursun. Yiyeceğin bedeninde sağlığa dönüştüğü gibi beslendiğin düşünceler de yaşamında sağlığa dönüşür. Genç bir adam, ekonomik sıkıntılar içinde umutsuzlukla kıvranıyordu. Bilinçaltının nasıl çalıştığı konusunda oldukça bilgiye sahipti. Ama neden yaşamında bolluk yaratamadığını bir türlü anlayamıyordu. Zenginliğin bilinçaltı kitabının yazarı Joseph Murphy, ona gün boyunca sık sık şu sözü tekrarlamasını söyledi. Öz, benim tüm ihtiyaçlarımın karşılandığı kaynaktır. Tüm gereksinimlerim, yaşamın her uzay-zaman diliminde karşılanıyor. Bu dünyadaki tüm hayvanlar alemini, uzaydaki tüm galaksiler sistemini düşün. Denizdeki balıkların, havadaki kuşların bolluğunu düşün. Doğada da, evrende de her şey ne kadar bol, ne kadar güzel, nasıl harikulade bir düzen ve uyum içinde... Genç adam doğduğundan beri annesi ve babası tarafından nasıl özenle ve sevgiyle büyütüldüğünü düşündü. Bir anne baba çocuğuna böylesine emek veriyorsa, yaşam prensibi olan sınırsız bilinç, aynı sevgiyi ve özeni niye göstermesindi? Kendisine yaşam veren öz niye birdenbire onunla ilişkisini kessin ki? Genç adam bu ilişkiyi kendisinin kestiğinin farkına vardı. İşverenine kızarak, kendisini suçlayarak, yargılayarak ve kendisinin değersiz olduğuna inanarak, psikolojik olarak her şeyle bağlantı içinde olan sonsuz kaynakla arasındaki göbek bağını kesmişti. Genç adam yaşamın kendisine haksızlık yaptığı inancını farkındalık bilinciyle yıkayarak eritti, yok etti. Çok kısa zamanda istediği işte çalışmaya başladı. Hem de dolgun bir ücretle. İnsan kuşlar gibi yalnızca içgüdüsel yaşamıyor. İhtiyaçlarının istediği gibi karşılanması için bilinçli bir şekilde içindeki özle ilişki kurması, özün gücünden, rehberliğinden, canlılığından yararlanması gerekiyor. Yaşam doğada ve evrende kendisini bollukla ifade ediyor. İnsanın da kendi yaşamında bu bolluğun doğal hakkı olduğuna kendisini ikna etmesi gerekiyor. Kendisini layık görmesi gerekiyor. Zihnini bolluk bilincine koşullaması gerekiyor. Bir satıcı nasıl sattığı malın iyi olduğuna kendisini ikna ettiğinde satışını arttırıyorsa... İnsanın da olumlu düşünceleri kendisine satması çok önemli. Bir satıcı çalıştığı firmanın güvenilirliğine, ürünün nitelikli olduğuna, müşteriye satıştan sonra da iyi servis verileceğine, fiyatın uygunluğuna yürekten inanırsa, iyi satış yapması doğal hale gelir. Bu genç adama aklına olumsuz düşünceler geldiğinde, Onlarla savaşmaması, direnmemesi söylendi. Sadece sakin ve sevecen bir şekilde afirmasyonu tekrarlaması yeterliydi. Bazen olumsuz düşünceler akın halinde gelmesine rağmen onları inançla, güvenle yaptığı afirmasyonlarla nötralize etti. Hiçbir umut yok. Bırak bu saçmalıkları. İşte beş parasısın. Değişmek o kadar kolay mı? Sen kim, başarı kim? Bu kadar işsizlik varken benim iş bulmam çok zor gibi olumsuz düşünceler zihninden geçtiğinde, bolluk, zenginlik benim doğal hakkım. Öz, her sorunun çözümünü de biliyor gibi afirmasyonlar yaptı. Bu sözleri umutla, inançla, beklentiyle tekrar ederek kendini ikna etmeyi başardı bazı anlar olumsuz düşünceler artı ardına gelse bile zihnini bu yoksunluk bilince düşüncelerinin ele geçirmesine izin vermedi. Onların huzurunu, başarısını, zenginliğini kendisinden çalmasına göz yumamazdı. Zihninin kapalarını evrensel yasaya uygun olarak açmaya kararlıydı. Afirmasyonlarını yapmaya devam ettikçe her geçen gün korku, endişe, Evham, umutsuzluk gibi kötü ziyaretçilerin gittikçe azaldığını gördü. Bir süre sonra arada bir kapıyı yoklasalar da içeri giremeyeceklerini anlayarak ziyaret etmekten vazgeçtiler. Üç ay sonra genç adamın yaşamında yaptığı afirmasyonların hepsi gerçekleşmişti. Afirmasyon sürecinde idealine, amacına, hedefine sadık olmayı hatırla. Ve zıt düşüncelerden uzak dur. Bir taraftan zenginlik ve başarı için afirmasyon yaparken, diğer taraftan bunu yapmaya gücüm yetmez. Asla başarılı olamam. Ne kadar çalışırsam çalışayım, iki yakam bir araya gelmiyor gibi negasyon, yani negatif afirmasyon yapmamaya özen göster. İki zıt düşünce zihinde çelişki yaratır. Amacına ulaşmanı engeller. Geminin rotasını belirleyen kaptan gibi senin de bir amacın olmalı. Nereye gideceğini bilmelisin. Kaptan gemisinin rotasını belirlerken, rüzgar, fırtına ve büyük dalgalar yüzünden rotası şaşarsa... Sakince rotayı yeniden belirlemeye çalışır değil mi? Yaşamının kaptanı sensin. Düşüncelerini, duygularını, fikirlerini, inançlarını, ruh halini, zihin yapını belirleyen sensin. Yaşama bakış açın neyse yaşamın o doğrultuda olacaktır. Işığı görmek yerine engellere, gecikmelere, şüphelere yoğunlaşır ve takılı kalırsan, Rotandan çıkarsın. Kesin ve net ol. Nereye gittiğinde kararlı ol. Zihinsel tutumunun seni yokluk ve sınırlılık bilincinden, bolluk ve sınırsızlık bilincine götüren gemi olduğunu bil. Yaşama verdiği tepkileri belirleyen ne? Tabii ki inançlarının ifadesi. İnsan ifade edilmiş inançtır. Düşüncelerin, inançların, fikirlerin zihnini harekete geçirir ve seni koşullayarak kişiliğini ve yaşam biçimini oluşturur. Çocukluk döneminde düşüncelerin, duyguların, ruh halin evinizdeki atmosferden etkilendi. Ve o atmosfere uygun olarak ana babanın korkularını, endişelerini, boş inançlarını, dinsel dogmalarını sen de benimsedin. Örneğin yoksulluk içinde büyüyen bir çocuk evde sürekli neler işitir? Para yok. Hiçbir şey isteme paramız yok. Para yetmiyor. Aç kalacağız. <gülüyor> Çocuğun sürekli işittiği şey sefalet yakınla. Gözlemlediği parasızlık korkusu. Bu atmosferde yetişen çocuk yokluk bilincine programlanmıştır. Yaşamındaki bakış açısı, paranın elde edilemez ya da çok zor kazanılan bir şey olduğudur. Çocukluk döneminde böylesine bir yokluk bilincine, inancına koşullanmış, yoksunluk eğitiminden geçmiş bir insan bile bu koşullanmaları aşabilir ve özgür olabilir. İnsan zihninin efendisi olma sorumluluğunu üstlenmedikçe, dış dünyanın sahte doğruları propagandaları korku ve endişeleri kendi üzerinde hipnotik etki yapar İnsanlığın kolektif bilinci hastalık ölüm talihsizlik kaza başarısızlık her türlü felaket inançlarıyla dolu kolektif bilincin sahte doğrularına teslim olmak yerine Zamanın testinden geçmiş, her zaman doğru olanla zihnini ve duygularını özdeşleştir. Her birimizin içinde doğuştan getirdiğimiz yetenekler ve güçler var. Bırak bunlar ortaya çıksın. Hiç kendine şöyle bir soru sordun mu? İnsanlığa nasıl daha yararlı olabilirim? İnsanlığa nasıl daha fazla katkıda bulunabilirim? Evrensel sistemin formülü basit. İnsanın iç dünyasında olan her şey, dış dünyasını kontrol eder ve yönlendirir. Zihnin içsel hareketi, Dışsal hareketi yaratır. Bu nedenle dış dünyanı değiştirmek için önce iç dünyanda değişmen gerekiyor. Zihninde, bilincinde olan şeyler bedeninde, koşullarında, çevrende kendisini ifade eder, gösterir. Hiç ama hiçbir şey bir şekilde açığa çıkmaksızın, yaşamında ifade bulmaksızın zihninde gizli kalamaz. Örneğin eğer hastaysan, nedeni zihinsel ve duygusal bir kalıbın bedeninde ifade bulmasıdır. Üzgün olduğunda, kötü bir haber aldığında, duyguların nasıl yüz mimiklerine, ses tonuna, gözlerine, tavırlarına, beden pozisyonuna yansıyorsa, her içsel duygu ve düşünce bir şekilde yaşamına yansır. Helen Keller'ın yaşam hikayesini anlatan, Aykırı yayınlarından çıkan Her Şey Su İle Başladı kitabını okudun mu? Helen, bebekliğinden itibaren görme ve işitme etisinden yoksundu. Buna rağmen o zihin zenginliğini kullanmayı bildi. Mavi gözleriyle çoğu insandan daha iyi görebiliyordu. Sağır kulaklarıyla çoğu insandan daha iyi işitebiliyordu. Bir opera sahnesindeki renkleri yakalayabiliyor, müziğin tonlarını, soprano'nun lirini, oyunun esprisini anlayabiliyordu. Helen Keller dünyaya çok yararlı bir insan oldu. İçsel gözünü uyandırarak dünyanın her yerindeki kör, sağır ve dilsiz insanlara ilham kaynağı oldu. Eksikliklerinden dolayı kendilerini yaşama kapamış insanlara umut, güven ve haz duygusu aşıladı. O gören ve işiten nice insandan çok daha fazlasını başardı. Helen Keller benim idolümdür. Olanaklara sahip olmak ya da olanaklardan yoksun olmak diye bir şey yoktur. Yalnızca mazeret olarak kullanmak vardır. Sürekli kendisini korkuyor mu programlayan insan yaşamında daha çok korku üretir. Hangi konumda olursan ol her şeyi istediğin yönde değiştirebilirsin. Zihnini huzur, başarı, mutluluk ve zenginlik kavramlarıyla meşgul et. Bu kavramlarla düşünsel, duygusal ve imgeleme olarak özdeşleş. Kendini olmak istediğin gibi gör. Bu imgeyi inanç, beklenti ve hazla besle. Sonunda yaşamında gerçek olarak deneyimleyeceksin. Yaşamı gaddar, vahşi, zor, itin itle dalaştığı dünya olarak algılıyorsan, bu inancın doğrultusunda deneyimlersin. Yaşama verdiğin tepkiler, koşullar, olaylar, bu imaja uygunluk içinde olur. Ana fikrinin çocukları olan yaşam deneyimlerinde anaya benzer. Neye inanıyorsan onu doğurursun. Sıradan insanların neler doğurduğuna bak. Korku, şüphe, endişe, yargılama, kıskançlık ve kızgınlık. Bunlar zihni savaş alanına çeviriyor. Afirmasyonlarla bu savaşa son verebilirsin. Ama afirmasyonlarını papağan gibi tekrarlamak işe yaramaz. Anlamla söyle, onlara ruh kat, sevgiyle canlandır, yaşam coşkusuyla sula. Fikirlerine annelik etmelisin. Yeni düşüncelerini benimsemeli, sevmeli, gerçek olarak hissetmelisin. Düşüncelerin baba, duyguların annedir. Anne ve babanın birlikteliği ile çocuklar doğar. Düşünce ve duygularının birlikteliği ile amacın yaşamında gerçekleşir. Filozof Ospenski, aktif element olan düşünsel isteklerin, yani arzuların, pasif element olan duyguyla birleşmesi için üçüncü bir elementin de var olması gerektiğini söyler. Ona nötr element der. Biz de ona huzur diyebiliriz. Arzuların duyguyla huzur içinde birleşmesi gerekir. Oysa nice arzu ve duygular birleştiğinde insanlar hırs denilen bir terminatör yaratabiliyor. Çünkü arzu ve duygu ancak huzurun eşliğinde azim olarak ifade buluyor. Hırsta asla huzur yoktur. Üçüncü element olan huzuru hep hatırla. Evrensel zekanın bilgeliği daima rehberin olsun. Evrensel zekanın kendi bolluğunu, zenginliğini, senin aracılığın ile ifade ettiğini bil. Onun içinden özgürce akmasına izin ver. Endişe ve korkuyla dolu zihin, içindeki gücün özgürce akışını engeller. Sevdiğin bir arkadaşına mektup yazdığında karşılığını alacağını bildiğin gibi, İnanç ve güvenle tuttuğun dileklerin de karşılığını alacağını bil. İki büyük kayanın arasında hiç kendi sesinin yankısını dinledin mi? Yaşam prensibi de sana aynen böyle yanıt veriyor. Yaşamında kendi sesinin yankısını işliyorsun. Sesin, zihninin içsel düşüncelerinin sesi. Bu yasayı bilerek kullan. Asla gücün, kibrin, gururun, bencilliğin sarhoşluğuna kendini kaptırmadan, yasayı kendine olduğu kadar başkalarına da yararlı olmak, ilham vermek, onları da yukarı çekmek, iyileştirmek için kullan. Eğer yasayı bencilce, sırf kendi çıkarlarını gözeterek, insanları suistimal ederek kullanırsan, kendine de acıyı ve kaybı davet etmiş olursun. Güç, zenginlik ve güven dışsal olarak elde edilemez. Onlara kalıcı olarak ancak içindeki sonsuz hazineyi keşfederek sahip olabilirsin. Şu andaki koşulların ne olursa olsun, kendini sorunlarından ayırarak içindeki gücü kullanmaya başlayabilirsin. Sorunlarınla ve onları yaratan egonla özdeşleşmek yerine yüksek bilinçle, Özdeşleşerek yaşamın iyi şarabını yudumlayabilirsin. Kendi hakkında oluşturduğun yeni kavramlara sadık kalmayı her an hatırla. Sadakatsiz evlilik yürümez, mutluluk getirmez. Zihninin yeni kavramlarla evliliğinde sadık ol. Sağlık, zenginlik, yaşamında yaratmak istediğin her şey önce görünmez haldedir. Her şey görünmeyenden kaynaklanır. Zenginliğe önce içinde, sonra dışında sahip olabilirsin. Zenginlik duygusu zenginlik yaratır. Çünkü zenginlik bir bilinç boyutudur. Bilinç boyutu senin benimsediğin düşüncelerin, duyguların ve inançlarındır. İsteklerini başkalarının değer yargılarına göre Önemli ya da önemsiz olarak yargılama Başkaları ne derse desin o senin isteğin Kimseye zarar vermedikçe Kaliforniya'da bir ilkokul öğretmeninin Gözü vitrinde gördüğü 8 bin dolar değerindeki bir mantoya takılmış kalmıştı Kendisinin tüm yıllık kazancı ancak 5-6 bin dolar civarındaydı İçi eriyerek kendi kendine ''Böyle bir mantoya asla sahip olamam. Onu satın almak için yıllarca para biriktirmem gerekir ama nasıl da istiyorum.'' diyordu. O hafta bolluk bilincini yaratmak konferansına katıldı. Zihninde olumsuz kavramlara yer vermeyerek istediği her şeye sahip olabileceğini öğrendi. Manto, araba, bilezik, her ne olursa olsun. İstediği şeyin hiç kimseye zararı dokunmadığı sürece... Öğretmen her akşam yatmadan önce imgeleme gücünü kullanmaya başladı. Hayali mantoyu giydi, dokundu, okşadı, tıpkı bir çocuğun bebeğiyle oynaması gibi. İmgelemeden gerçekten mantoyu giymişçesine hazalıyordu. haz alıyordu. Ardan üç ay geçti, hiçbir şey olmadı. Tam vazgeçeceği anda kendisine hayaline sadık olması gerektiğini hatırlattı. Çözüme ya da sonuca ancak sabır ve azimle varılır. Öğretmen hikayesinin sonu enteresan bitiyor. Bir pazar sabahı katıldığı bir konferans sonrasında bir erkek kazayla öğretmenin ayağına basıyor. Erkek özür üzerine özür dileyerek onu arabasıyla evine bırakmayı öneriyor. Öğretmen bu teklifi memnuniyetle kabul ediyor. Tanışmalarından çok kısa bir süre sonra erkek kadına güzel bir elmas yüzüğün eşliğinde evlenme teklifi ediyor ve şöyle diyor. Bugün yüzük seçerken bir dükkanın bir tırnında harikulade bir manto gördüm. Onu giydiğinde sana çok yakışacağını biliyorum. <gülüyor> Tahmin edileceği gibi öğretmenin üç ay önce bir tırna görüp hayran olduğu manto. Satıcı o mantoya yüzlerce zengin kadının baktığını ve beğendiğini ama nedense hep farklı bir mantıda karar kıldığını söylüyor. Seçme kapasitenle seçtiğin realiteyi hayalinde canlandırmanla, inanç ve sabırla sen de yaşam amaçlarını gerçekleştirebilirsin. Yaşamın tüm zenginlikleri şu anda içinde. Senin tarafından ortaya çıkmak için izin verilmeyi bekliyor. Huzur... Haz, sevgi, rehberlik, ilham, bolluk, güzellik, hepsi şu anda mevcut. Gerekli olan tek şey, sınırlılığını aşıp idealinle bir olmayı başarmanın. Amacını zihninde yarattığın ve coşkuyla hissettiğin anda, uzay zaman dilimi içinde ilerlerken, idealinle karşılaşacağını, bir başka deyişle inandıklarının ifadesini göreceksin. İnsan kaderini inançlarıyla belirliyor. Günde üç kez sabah, öğle ve akşam 5-6 dakika süresince belini gevşet. Derin nefes alarak "Ben iyimserim." de. "Ben" derken nefesini derin çek iyiserrim derken derin nefesler ve sevgiyle borça oltur